Gelsin baba gelsin koca gelsin gelsin Polisiniz devletiniz gelsin gelsin Bakanınız mı versin versin Aman istemem üzeri kalsın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 Ateşlerin sesini duysun, duysun kadınlar sokaklarda dökülsün. Start ve Altyazı İyi akşamlar herkese, e, kliton programında yine bir aradayız sizlerle. E, bugün böyle yüksek başladık. E, bugün playlist haftamız ve playlistimizi e, kadınlara ithafen hazırladık bu hafta. E, önümüz 8 Mart bildiğimiz gibi ve e, bu 8 Mart sürecinde bizler de e, hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Lezbiyen, biseksüel, feministler olarak birçoğumuz 8 Mart örgütlenmesi platformunda yer aldık ve bu süreçte bulunduk. Elimizden ne geliyorsa kadınlarla bir arada omuz omuza dayanışma halindeydik. Stantlarımızı açmaya başladık, i̇şte sokağa çıktık, bildirilerimizi kadınlarla paylaşmaya başladık 8 Mart'a çağrı için. 8 Mart'ın duyurusunu hemen programın başında yapalım istiyoruz unutmadan unutmayız da hani hemen başta bununla başlayalım istiyoruz ayın altısında 6 Mart'ta Kadıköy'de saat 1'de gündüz 1'de mitingimiz var ee, ayın 8'inde yani 8 Mart'ta da gece yürüyüşü, e, geleneksel yaptığımız gece yürüyüşümüz e, saat 7'de Fransız Kültür Merkezi'nden başlayıp tüneli uzanan bir akslı yürüyüşümüz gerçekleşecek. İventleri ee, açıldı Facebook'tan. ...birçok yerde de görmüşsünüzdür... ...görmediyseniz de hemen girip bakınız... ...İstanbul Feminist Kolektif'in sayfasında... ...Lizbiyen Biseksüel Feministler'in sayfasında... ...bulabilirsiniz... ...bu eventi de... ...yürüyüşten sonra da yine kadınlar... ...dağılmayacak, yine bir arada olacağız... ...Ritim Kolektif diye... ...kadın ritim grubu... ...bir saat, yaklaşık bir saatlik bir programda... ...sizlerle olacak... ...sonrasında da DJ arkadaşlarımız... ...sizlerle olacak... ...8 Mart bizim için önemli... Onun içinde gerçekten humal bir çalışma yapıyoruz hepimiz bugün örgütlemek için kadınların bir arada olması için neden önemli? Çünkü e, kadın olarak gerçekten ciddi bir mücadele içerisindeyiz. E, hayatta kalabilmek için, var olabilmek için, nefes alabilmek için. Hani bu kadar e, basit şeyleri, e, elzem şeyleri yapabilmek için bile çok e, ciddi bir mücadele içerisindeyiz. E, mücadele, mücadele etmekten vazgeçtiğimiz gün gerçekten yaşamlarımızdan vazgeçtiğimiz gün demek olacak bizler için. O yüzden e, asla, asla mücadeleden, bir olmaktan ve dayanışmadan vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden kadınlarlıyız. Bugün de burada yanımda birbirinden güzel, değerli kadın var benimle. Ee, biraz kendinizi tanıtsanız çok heyecanlılar, çok heyecanlılar. <gülüyor> Buyurunuz mikrofon sizi. <gülüyor> Merhaba ben Fulden. Çok gerginim bir şarkıdan sonra daha rahatladığımda kendimden birazcık daha bahsedebilirim bence. Tamam, tamam. peki. Ee, sadece söylersin adını. Merhaba, ben Seyhan. Herkese iyi akşamlar, keyifli dinlemeler diliyorum. Şimdilik Seyhan'dan bu kadar. Bence Sumru da bir merhaba. merhaba. <gülüyor> Bak dedim seni zorla yayına. <gülüyor> merhaba, ben de Sumru. Yarım saat sonra kaçacağım ama yarım saat boyunca bizlerle. Hı tanıyor olacağım burada <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu bir kliton klesi. yani biz lezbiyem şey... yani fem olarak alışamadık ama dinleyicilerimiz alıştı buna artık Ya ilk böyle 10 dakika 15 dakika bir utanma çekinme ki yani hepimiz bunu yaşadık biz yine kaç program bunu yaşadık ee, geçen hafta da Hatice böyle tedirgin tedirgin falan <gülüyor> 15 dakika sonra Hatice'ye dönüp şey sordum böyle iyisin değil mi hani falan Hatice bakıyor ne oldu ki falan <gülüyor> hani o kadar rahatlamış artık o yüzden sıkıntı yok bir şarkıdan sonra evet, dinleyicilerin şeyi, boşver, 15 evet, bugün tweetleriniz de... full den için lütfen evet. programı verin, full deni rahatla <gülüyor> İlk yorum saat bana da atabilirsiniz Sumru ...ya tweet yazıyorsunuz... ...Sumru'yla buradan <gülüyor> <fırından. gülüyor> özel... <Özellikle. gülüyor> ...tamam sizin için tweetler geliyor... Ee, ...dediğim gibi... ...bugünkü playlistimizi de... ...kadınlara ithaften hazırladık... ...parçalarımızın konsepti de bu yönde... ...işte direnen kadınların... ...hikayesini anlatan, mücadele içerisinde... ...olan kadınların hikayesini anlatan... ...şarkılar daha çok... Ee, Haftaya da zaten 8 Mart'ın ertesinde programımızı yapacağız. O zaman da uzun uzun 8 Mart'la ilgili konuşacağız. Hem de eylem ertesi olduğu için bir sürü hikayemiz de yanınızda olacağız. Hem belki biraz e, becerebilirsek fullan de biraz size sürprizlerle geleceğiz. Böyle ses kayıtları vesaire bakalım elimizdeki kayıtların kalitesine de bağlı bu. O zaman çok uzatmadan e, şarkıyla devam edelim. Zaten e, daha yeni başladık konuşmaya devam ederiz. Bir çol kesegen olan Tabii ki de böyle bir yayında burçak tarlasını çalmadan asla bir program yapamazdık. Ee, şeyden bahsedelim. Hazır yayının başındayken e, sosyal medya hesaplarımızdan e, bizimle paylaşmak istediğiniz şeyleri, yorumları, e, belki şarkı isteklerinizi Twitter, Facebook'tan bize yazabilirsiniz. E, lezbiyen, biseksüel feministler olarak yapıyoruz bu programı ve e, lezbiyem, seksüel, feministler diye Facebook'ta arattığınızda bizim sayfamıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca kliton olarak yazdığınızda e, programımızın ayrıca özel sayfasına ulaşabilirsiniz. E, Twitter'dan da kliton diye aratırsanız yine biz çıkıyoruz. Hatta gezegen kliton diye arattığınızda da yine bizi e, bizi bulursunuz. E, ayrıca e, web sitemizden de bahsedelim. Her yayında unutuyoruz onu. lesbifeministler.com adresinden ilk bültenimizin yazılarına ve blogdaki yazılarımızı e, okuyabilirsiniz. İkinci bültenimiz de çıkmak üzere Onun da son hazırlıklarını yapıyoruz hatta madem 8 Mart bu kadar yaklaştı birkaç e, bir şey mi eklesek 8 Mart'la ilgili diye e, bir es verdik. E, onu da en kısa zamanda yayına sokacağız bültenimizi de daha iyi hissediyor musun kendini? <gülüyor> fullen yayının son 10 dakikasında falan konuşacak Sumru zaten direkt kaçtı baya bugün yayını ben yapacağım anlaşıldı teşekkür ediyorum arkadaşlar 8 Mart'tan birazcık o zaman yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum bu 8 Mart da yer alacak ritim kolektif kadınlardan yani bu şeyden bahsediyorum işte 8 Mart gece yürüyüşünden sonra yapılacak etkinlikte ilk bir saatlik bölümde sahne alacak ekip ritim kolektif ekibi ben ee, sorayım o zaman yani nasıl bir araya geldi nasıl bir duyuru oldu kimler katılıyor kaç kişisiniz onunla ilgili birazcık sefer var. istersen ee, tabii ki de ee, o zaten e, uzun yıllardır hani SFK zamanında ta işte Selda Hoca'nın aynı sosyalist feminist kolektif zamanında işte Selda Öztürk e, kardeş Türküler perküsyoncusu kendi. Onun öncülüğünde e, bir araya gelmiş bir ekip yıllardır da her yıl işte düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyorlar ve sahne alıyorlar. Ben bu yıl onlara katıldım ee, ama e, Selda Hoca'nın şöyle bir şey var hani. Eski yeni fark etmez herkesin Sahnede ve bir şeyin bir parçası Olması taraftar bir insan Onu da zaten hazırladığı programda da Yansıttı kendisi müthiş Sabırlı bir kere yani dün Bugün ne çarşamba değil mi evet dün Provamız vardı Allah'ım 40 tane 45 tane kadın Böyle herkes bir şey çalıyor bir şey, <gülüyor> Ya böyle ben bir ara durdum zaten bana geldiler yani. <gülüyor> Saldaya bakıyorum çok gerçekten yani diyorum nasıl dayanıyor? Allah <gülüyor> böyle Hani çok zor bir şeyin üstesinden geliyor. Gerçekten ona teşekkür ediyoruz öncelikle. Her yeni bir repertuar mı çalışılıyor peki? Aa. Yani, yani yeniden an. baştan oluşulan bir şey mi yoksa hani Ben hiç katılmadığım için şu an birazcık da Hem de dinlemeyen, bilmeyen dinleyicilerimiz için de soruyorum şu an Şöyle e, yan, yani yanlış bilmiyorsam ve hatırlamıyorsam Ben e, sahnede değildim geçen yıl dinleyiciler arasındaydım Bir ya da iki şarkı sanırım aynı Geri kalan repertuar yeni yani Hı -hı. E, Hep Yani neredeyse tamamına yakını yeni parçalardan oluşuyor Hı -hı. E, Hı -hı. Demek, yani bu Tabii, tabii, aynen yani zor baya zor yani Selda'nın açısından daha zor hani bizler yine evet. bize part part veriyor işte şu kısmı çalış bu kısmı çalış falan diye ama o topyekun hepsinden sorumlu olduğu için onun için daha zor bir durum. Nasıl, nasıl şey? Ben de şey merak ediyorum yani niye nereden çıktı böyle bir fikir sadece kadınlarla müzik yapma fikri ve hani ne farkı var hani dışarıda da herhangi bir kursa gidebilirsin öğrenebilirsin, çalabilirsin. Hani neden böyle sırf kadınların olduğu bir grup bir araya geldiniz? Daha yetenekliler. <gülüyor> <gülüyor> Daha yetenekliler bence. Sinfono demek. Mesela Yunanca'da sinfono e, hem genel anlamda sana katılıyorum demek, hem de diyelim ki siz biyola çalıyorsunuz, siz e, piyano çalıyorsunuz. O kadar iyi olmalısınız ki bu yaptığınız işte hepiniz birer e, bu işin kompedanı bir araya geldiğinizde enstrümanlarınızı birlikte birbirinize uyarak e, çalmaya başlıyorsunuz. Senfoni de buradan çıkıyor zaten. Yani uyum çok önemli bir şey müzikte bence. O yüzden birlikte bir şey yapmalarını tercih etmelerini anlıyorum ben. Ben de hani feminist yöntemle müziğin mesela nasıl bir alakası olabilir gibi hani bunlara kafa yormak çok istiyorum aslında. Hani belki sen tecrübelerini paylaşabilirsin. Ya şöyle benim mesela dahil olmam e, bir kere şey e, mail grubuna düştüğümde ilk görmüştüm bu ve bu mail grubu da feminist bir topluluğun e, şeydi mail grubuydu. E, kadınlara sadece açık olduğunu duyduğumda ve hani bu feminist gruptan geldiğinde direkt zaten benim için pozitif yaklaşan bir şey. Aslında mesela benim e, tam aynı zamanda hatta bunu Fulden'le ve senle konuşmuştuk aynı zaman e, başladığım yani me merak ederek başladığım şey mesela bateriydi. Hani böyle tam bateri kursuna gitmek üzereyken bir anda kendimi bu ritim grubunda buldum. Hatta sonrasında sorguladım yani derler sen bateri kursuna gitmek isterken şimdi niye buradasın? Niye buradayım? Çünkü e, buranın bir parçası olmak sadece geldim buraya müzik yaptım gittim olmuyor. Hani oradaki fikrin bir parçası oluyorsun oradaki fikrin. E, Komünitenin bir parçası oluyorsun. Eylemselliğin bir parçası oluyorsun. Yani o kadar heyecanlıyız ki mesela 8 Mart'ta sahne alacağımız için. Yani bu şey değil. Hani herhangi başka bir yerde sahne almak falan değil. Yani hani kadınlara ait bir gün, kadınlara ait bir organizasyon ve bu kadar erkek egemen sistem içerisinde ki yani günümüzde özellikle ülkemizde gerçekten her şeyde ciddi bir erkek dominasyonu söz konusuyken bunun içerisinden e, sıyrılıp nefes almak ve kendinize dair işler yapmak ve aynı fikirdeki kadınlarla bunu yapmak benim için önemliydi. Yani benim e, dahil oluş hikayem böyle olmuştu. Çok da keyifli, çok da mutluyum yani. Hani orada bulunmak Söylüyor musunuz? Şöyle biz sadece ya biz hatta biz sadece ritim çalıyoruz. Ama tabii sadece ritimle olmayacağı için bir parça e, işte enstrümancı arkadaşlar geldi. Mesela bir ut çalan arkadaşımız var. Bir klarnetçi var. Kemanlar var. Ee, solise, solistler var. Ee, başka enstrüman mutlum var mı diye düşünüyorum ama hani biz daha çok şey çalıyoruz. Darbuka, Bendir ve e, Erbane çalıyoruz. İşte defler vesaireler. Ama e, dışarıdan gelen destek için gelen arkadaşlarımız da var. Ama herkesin ortak noktası işte e, feminizm zinletiyle kimliğiyle orada olması bir arkadını arka olması ee, öyle yani keyifle şey yani sorduğu ve merak ettiği şey benim için de çok geçerli o yüzden hani bir kere daha mesela az evvel bahsettiğin işte hani bunun sanması iyi geldiğini anlattığın şey bir yandan sizin müziği nasıl çalıştığınız işte e, o düzenlemelerin aranjmanı nasıl yapıldığı ve bunları işte nasıl de ...etki ediyor mu sence? Yansıyor mu yani? Mesela o provalar 45 kadın... ...diyorsun ve bunların hepsi gümbür gümbür... ...enstrümanlar bir yandan... ...bir yandan mekan sıkıntısı da vardır. Eminim sığışmak açısından... ...zaman filan epey stresli bir şey. Ve yani mesela... ...nasıl zevk almayı geçer? Mesela feminist, müzik yapma... ...biraz da bütün bu şeylere rağmen, sıkıntılara rağmen... ...acaba eğlenebilmenin... ...yollarını bulmakla ilgili midir? Ne dersin? Ya galiba temelde... Orada bizi sıkıp bunaltmayan şey Bir hiyerarşinin olmaması Mesela dediğim gibi ben Ekibe bu yıl katıldım ama mesela 3 yıldır 4 yıldır 5 yıldır çalan arkadaşlar Var orada ama hiçbir şekilde mesela Bunun hiyerarşisini hissetmiyoruz çünkü Orada temeldeki Yani Hissettirilen şey o değil Hani ben senden daha iyi çalıyorum öbürü de daha kötü çalıyor Hani Kimse o kadar da Önemsemiyor bunu aslında Hani biri hata yapıyorsa bir şekilde gidiyor bir tane Köşeye işte biri onu çalıştırıyor ediyor Vesaire hani bu şekilde ilerliyor işleyişimiz e böyle olunca da hani evet oradaki 45 tane kadın bazen kafamız şişiyor yani rahatsızlık oradan çünkü e, çalıştığımız yeri biliyorsunuz bizim toplantıları yaptığımız yerde çalışıyoruz bir anlamda Kadıköy'de kadiköyde e, orada tabi ki de haliyle o gümbürtü falan bir süre sonra yoruyor ama hani o iç enerji o kadar yüksek ki hani mutlu bir şekilde ayrılmamızda da e, vesile oluyor açıkçası Hoş geldin, Hacı. E, bir şarkı girelim o zaman Sonra tekrar sizlerle buradayız. Klitor. Bu gece, ben yokum, çocuğum Bu gece, yalnızsınız yavrum Bu gece, bu kuzum Bitmez, biliyorum Keşke arabesk söyleseydin anne Deme ne olursun Keşke arabesk söyleseydin anne Deme ne olursun Duygularımı, düşüncelerimi, düşlediğim dünyayı Çizdiğim için şarkılara bu gece yokum aranızda Duygularımı, düşüncelerimi, düşlediğim dünyayı Çizdiğim için şarkılara bu gece yokum aranızda Güzel kızım, güzel kızım kızma bana Gözlerindeki yaşları sil yakışmıyor Güzel kızım, güzel kızım ağlama Ağlamam beni öldürüyor Keşke arabesk söyleseydin annem Demem, ne olursun Keşke arabesk söyleseydin annem Demem, ne olursun Yasak mı, yasak mı anne? Yasaksa ne olur, söyleme. Yasak mı, yasak mı anne? Yasaksa ne olur, söyleme. Küçücükken büyütülmeye sinir, Yasak korkularıyla dolmasın diye yüreğiniz Küçücükken büyütülmeyesiniz Yasak korkularıyla dolmasın diye yüreğiniz Bu gece ben yokum yavrum Bu gece yalnızsınız Bu gece ben yokum küçüğüm Gece yalnızsınız. Keşke arabesk söyleseydin anne, deme ne olursun. Keşke arabesk söyleseydin anne, deme ne olursun. kolarımın en soylusunu bana yaşadım yeni hayata üretti her şeyin en gerçeği be doğrusu bu bir daha Yoluma bir kadın gururu taşacaktır sonunda. Kaderimi kimse için değiştirme. Onun yolcusu olmaktan çok mutluyum. Özgürlüğü en yakın arkadaş seçti. Bak şimdi onu sırtımda taşıyorum Düşlerinde aramaktan vazgeçince inanç ve tutkularımın en soylusunu Bana yaşadım yeni hayat öğretti Her şeyin en gerçeğini ve doğrusu Bir daha bir daha aldanmam hayata geçmişin ders bana yenilme asla asla bir daha bir daha çıkmasın yoluma bir kadın gururu taşacaktır sonunda bir daha bir daha aldanmam hayata Geçmişim ders bana Yenilmem asla asla Bir daha bir daha Çıkmasın yoluma Bir kadın gururu taşacaktır sonunda Bir daha bir daha Aldanma hayatta Kili gezegen olan Tekrardan buradayız. Ee, i̇ki tane parça çaldık sizler için. Ya bunlardan ilki hakkında özellikle bahsetmek istiyorum birazcık. Konuşmak istiyorum. Ee, Fuldan Ceymin önerdiği parçalardan biri bu. Ya ben bu şarkıyı dinleyince çok mutlu oldum Fulden ya Gerçekten. Teşekkür. Yani benim için... Ya... ...keşfetmek çok büyük bir şey heyecandı. Ee, Gülbeniz Çantay, e, ...Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in... Ah. ...vakti zamanında beraber açtıkları... ...Çekirdek Sanat Evi'nde... Ee, ...bildiğimiz kadarıyla... ...bir dizi işte akustik konser serisi oluyor... ...ve kayıtları da yapılıyor... ...kasetleri... ...böyle elle çizilmiş karton kapakları olan... ...ve Gülbeniz Çentay da... E, ...oradaki üç kadından biri aslında... ...kasetlerinin mevcut olduğu... Ee, yani bayağı şey singer songwriter dediğimiz gerçekten sözünü müziğini kendi yapan akustik gitarıyla bu şeyi yapmış ve ondan sonra Muğla'ya taşınmış yanlış hatırlamıyorsam Orada belli barlarda çalmaya başlamış bize de bu kaseti bırakmış ama bulmak çok nadir şimdi Ya şöyle zaten e, biz kaydına çok zor ulaştık hani eee yani şarkıyı temin etmekte sıkıntı yaşadık. Hatta bir parçasını daha çalacaktık Gülbeniz. Onu onu hiç temin edemedik. Hani şarkıyı bir takım kanallardan bu Facebook'ta bir yerde denk geldi bulduk ama hani size iletebileceğimiz dinletebileceğimiz hale getiremediğimiz için şarkıyı size paylaşamadık ama baya bir burada işte Sumru da geldi biz üçümüz böyle baya bir uğraştık bu şarkıyı indirebilmek için e sonunda indirdik de çünkü şey dedim ben inat ettim ben bu şarkıyı çalacağım yani bu şarkıyı çalmazsam çıkmam bugün radyodan diye. Çok şey değil mi sözleri de? Yani, yani zaten mesela sözlerini biraz okumak istiyorum. Diyor ki keşke arabesk söyleseydin anne, deme ne olursun. Duygularını, düşüncelerimi, düşlediğim dünyayı, çizdiğim için şarkıları bu gece yokum aranızda. Küçücükken büyütülmeyesiniz. yasak korkularıyla dolmasın diye yüreğiniz. Bu gece ben yokum küçüğüm, bu gece yalnızsın diyor. Evet. Ya şey zaten e, parçanın hikayesi de söylediği şarkılar nedeniyle başı polisle derde giren bir annenin çocuklarından ricasıymış. Keşke arabesk söyleseydin anne deme ne olur diyor. Ya çok etkilen. Ee, diğer kayıtları da bulabilmeyi çok isterim. O yüzden buradan bir ilan da vermek istiyorum. Eğer Çekirdek Sanat Eve kayıtları olan varsa aranızda lütfen bir şekilde hani, haber verin bize. Ee, daha ilginç olan mesela yine buradan e, Su Epik diye bir yine kadın e, müzisyenin kaydı var ve şey kay, albümün yani kaydın ismi feminist şarkılar Aa. ve bunlar 1981-83 arası olmalı. Çekirdek Salat Evi o zaman faal. Feminist, Gerçekten öyle ve şöyle bir şarkı var mesela burada küfür etmek serbest mi? Aa, şarkının yani. şarkının ismi ben bir orospuyum <gülüyor> mesela. Bu küfür değil ki ya. Yani işte <gülüyor> ya, ben... bunu full'dan yapmamalı. <gülüyor> ben şu an eleniyorum mesela. <gülüyor> Camdan aşağıdan tamam, tamam, bunu şey ben montajlarım bunu. <gülüyor> ya şöyle şöyle yani açık radyoda şey yapıyorlardı çünkü hani böyle şeyler söylüyorsanız 5 saniye önceden şey yapın butona basacağız diyorlardı. Ee, o yüzden yoksa tabii ki orospu değil. <gülüyor> Bu arada niye bir için? Yine diyemedim. <gülüyor> Furdancım lütfen der. <gülüyor> Bu <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> hafta şeyce Clinton Kliton yerine Orospu. <gülüyor> Çok kolay. <gülüyor> Beş kere gizli gizli şey yapayım. Sonra hızlanarak. Sonra dört hey, tamam. üçlük ritimle Orospu Orospu söylerim. Ama şu söyleyelim? Valla söyledi. <gülüyor> Neyse anlatıyordum. İlim şikler. Evet öğretim. Evet, mesela aslında şimdi şeyden madem biraz müzik playlist haftamız yani bundan öncesine de çaldığımız Tülay German da olsun, aslında Nüket Duru da olsun, hem yani bu şarkılar hem de yani Bıçak Tarlası bence zaten baya feminist bir manifesto, feminist ve anti kapitalist böyle ağlara ve feodalliğe karşı. Yani bu kadın ağzından yazılmış türkülerle ilgili şeyler derlemeler zaten çok şey değil. E, parça parça hala. Mesela e, uzun bir süre bu burçak tarlası da işte Ruhi Su'nun bulup da söylediği bir şey. Tülay Germans sonra bunu e, muhtemelen 70'lerin ortalarında bir kayıtla söylediğinde çıktığı pavyonda baya çatallarla filan e, şey yapılıyor, kovuluyor. Yani bu şekilde türkü yorumu ama aranjmanı mı olur diye. Ve şu an hani ne kadar kıymetli bir kayıt olduğunu anlayabiliyoruz. Aslında keza Nukhet da aslında yani klasik bir Türk pop şeyinden birazcık sapabilen bir kadın. Bu şarkı ve e, aranjman akımının dışında kalmayı tercih ederek e, söz ve müziklerin hep yerel olmasını savunarak aslında 70'lerde bayağı kendine yer edinmeye çalışıyor ve bu çaldığımız şarkı da epey. Yani bağımsız bir kadını temsil eden o zaman da nadir şeylerden biri. Ve keza işte Gülbeniz Su Epik diye yani duyduğumuz ama çok da mesela dinleyemediğimiz bu şeyler, şarkıcılar, müzisyenler. Aslında bizim de gizli bir böyle kadın ozan tarihimizin olduğunu azıcık açığa çıkıyor ya yani keşke daha fazla araştırabilme imkanımız olsa yani bunun e, tarihi aynen gerçekten hani Furden'in de <gülüyor> dedi hayır hayır doğru bir şey diyor Furden hani biz bunların kayıtlarına ulaşamıyoruz ama hani gerçekten bizimle paylaşabilecek bu kayıtları da bize ulaştırabilecek birileri varsa bizim için çok değerli çünkü bu e... Biz, bizim için bu tarz şarkıların şöyle de anlamı var. Ee, bu anlamda bir arşiv yapmaya çalışıyoruz. Yani işte kadın temalı, kadının direğinin içini, mücadelesini anlatan bir playlist yapmaya kalktığımızda mesela zorlandığımızı gördük. Çünkü hani tamam sanatçıya şarkıya ulaşıyoruz, ee, şarkıyı biliyoruz ama ulaşamıyoruz. İşte o kayda ulaşma kaliteli bir şekilde o kayda ulaşma sıkıntısı yaşıyoruz. O yüzden bu şekilde hani bize de yollanırsa paylaşılırsa bizim de arşiv yapma ve bunu dönem dönem işte kullanma böyle radyo programlarında işte keza eylemlerimizde etkinliklerimizde kullanma şansımız olur ya da bizim hatırlayamadığımız bizlerin aklına gelmeyen şeyleri bizlerle paylaşırsanız çünkü biz bu hafta şöyle bir şey yaptık e, mail grubumuzda bir e, başlık açtık ve herkesin işte aklına gelen parçaları paylaşmasını istedik ve çok güzel parçalar geldi hani hepsini bugün burada çalamayacağız ama bizim için güzel bir arşiv oldu mesela haftaya 8 Mart haftası ve 8 Mart'ta da işte o konuşmalarımızın arasında biliyorsunuz serpiştirdiğimiz şarkılarımız oluyor e, onlarda bir kısmını kullanacağız bir kısmını daha sonra kullanmak üzere arşivimize koyacağız vesaire vesaire Hayri. Ne yapalım şarkıyla devam edelim mi? Evet. Tamam o zaman bakalım ne çalsak ne çalsak. Ee, Nazan Öncel mi devam edelim? Tamam. tamam süper. O zaman bir sevindi buradaki herkes Nazan Öncel'i duyunca. O zaman Nazan Öncel ile sizlerleyiz. Altyazı Senden kurtuluş yok mu senden ve senin türünden Başka bir hayat yok mu huzur istedik çok mu senden ve senin türünden Senden kurtuluş yok mu senden ve senin türünden gel köşeli. etmesin diyenler <gülüyor> Sumru seni ifşa etmek istiyorum. Sumru bizi bırakıp gidiyor ama gidemiyor. Kapıdan geri dönüyor. Ya Sumru ne yapacaksın evden ya? Anne, evden niye çağırıyor? Makarna <gülüyor> yapacaksın. Anne, Doğru diyor Seha. Evden çağırmasınlar mesela. isyanım var yani. Bir saniye. Niye kadınlar yaklaş, evden çağır, yaklaş, çağır. Niye sürekli nari? çağırıyorlar? Niye sürekli evden sesinde eve gidiyoruz? Veya işte ne bileyim sen erken gelsen kadınsın falan. Bu konuda bir isyan yaratabilir miyiz? Evet, Şu anda bu konuda bir isyan. açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda isyan için. Şimdi yemeğe gelmen lazım işte. Ne bileyim gün oluyor. Evet sen de bol bir şey yardım edersin filan. Hep kadın, hep kadın. Niye? Sunbucum, hadi ben git bakalım şimdi. Oynuyordum <gülüyor> mesela, çok mutluydum yani. Hani gider tas oynarım ben. Ne bileyim billiye falan Bugün eski sevgilimle beraberdim. Onunla kalırdım yani. Niye gel? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. E, naci Yine troll. <gülüyor> iki şarkıyla sizlerle birlikte olduk. İlk şarkı Nazan Öncel'den Kız Bebek diye bir parça sonraki parçamızda Aylin Asım'dan Sen Mi Aylin Asım'ı bir arkadaşımız için özellikle çaldık yayına girmeden önce mesela attı öpücükler ve kalpler eşsinde tabii ki de kıramadık. Yani evet. bir hanfentiden böylesine gelen bir isteği nasıl geri çevirebilirdik? Buradan öpücükler yolluyorum kendisine. Seviyoruz onu. Nazan Öncel'in parçasından biraz bahsetmek istiyorum. Kız Bebek'ten Demir Leblebi albümünden Nazan Öncel'in. Demir Leblebi olan albümdür. Taş gibi oturur ...insanın böğrünü. Gerçekten şey... Dem, ...yani albümün ismini taşıyan şarkı da öyle olmak üzere... ...içinde hem Sokak Kızı... ...hem işte yanlış hatırlamıyorsam... ...Sokar'ın Politikanı gibi gerçekten... ...Nazan Önceli'nin en direkt olduğu albümdür bu. Ee, ve çok ciddi bir risk aslında. Hala hazırda böyle pop müzik geçmişinden gelerek... Ve akvamm eden bir müzisyenin ve kadın müzisyenin sonradan bu kadar doğrudan ve direkt bir albüm yapabilmesi kendini hiç geri almaması ve yani o albüm çıktığı zaman hatırlıyorum nasıl sansasyonlar yarattığını gazetelerimizin ikinci sayfalarında ve hiçbir zamanda nazan önce o tavrını değiştirmediği gerçekten yani bir parlıyor nazan önce şeyimiz. Şimdi birazcık daha belki başka insanlara şarkılarını vererek azıcık daha sakin demiş olabilir ama hala kendi şeyi var, güzelliği var dokunduğu bütün şarkılarda. Bence de Nazan Öncel'in gerçekten e, bu tarzı tavır, yani belli bir çizgisi var ve bu şarkıda e, sözlerine falan baktığımızda da e, gerçekten çok derin bir yere dokunan bir parça. Hani diyor ki mesela ben, benim doğduğum gün saçaklar ağlamış. Annem kız doğurdu diye babam suçlamış. Tam 37 gün eve uğramamış. Adımı koymamış. Kız bebek demişler. Sonra eksik etek ya da kaşık düşmanı ya da bazen avrat. Yani diyor ki kadınım ben hani hatta kötü kadınım diyor. Hani öyle bir yafta da vardır ya kötü kadın neyse. Kötü kadın. Hani hakikaten e, özellikle mesela bu parçanın hikayesine baktığımızda özellikle kırsal kesimlerde e, yaşayan aileler hani kız çocuk doğunca o kadar mutsuz oluyorlarmış ki hani çocuğa isim bile, yani ismiyle bile hitap etmiyorlarmış hani Ayşe Fatma falan değil de e, gerçekten kız kız bebek kız çocuk diye hitap ettiklerinde ettiklerinden dolayı ailenin e, erkek çocuğu e, kızın adını gerçekten kız bebek zannediyormuş falan Öyle bir hikaye varmış gerçekten. Hani biraz şarkıya bakınca nedir ne değildir diye araştırdığında okudum bunu. Hani atıyorum çocuk kardeşinin adını yani birçok kızın adını kız bebek zannediyormuş. Hani herhal herhalde kızların adları hep kız bebek olur falan diye. Hani öylesine bir algı bile varmış. Hani bu tavır davranış yüzünden. Nazan Öncel de biraz onu anlatıyor bu parçasında aynı zamanda şey bir yerde eksik etek derler, kaşık düşmanı derler diyor değil mi? Hı hı, Bazen hı. kaşık düşmanı. Mesela kaşık düşmanı da bilmiyorum biliyor musunuz hikayesini, kaşık düşmanı tabirinin nereden geldiğini. Kaşık düşmanı e, şöyle eğer gelin gelin girdiği eve adımını basmadan evvel kapının eşiğine benim bildiğim tahta kaşık koyuyorlar. Hı hı. E, ve ...bu genellikle gelin girdiği ev... ...aynı zamanda kaynananın da olduğu ev olduğu için... ...işte o tahta kaşığı kırması gerekiyor... ...gelinin ve ka tahta kaşığı kırdığı için... ...işte oradan geliyor sürekli kaşıkları kırar... ...çünkü neden? Yani o vakti zamanında... ...işte damadın annesinin yaptığı... ...yemek yaptığı bir ocakken... ...şimdi artık hani... ...gelin geliyor ve ye kaynananın... ...yemek yaptığı şeye bir meydan okumak... durumu aslında kaşık düşmanı... ...diyerek hani aslında... ...böyle birazcık da aşağılayan bir yerden artık yeni mutfağa yeni şeyler geldi, yemekler geldi, yeni yemek yapma üsulleri geldi diyebiliyorum ben kaşık düşmanının. O da enteresan bir ironi oluyor bence, evet. hani hem böyle mesela o eve gelen gelin işte evin zaten bütün yükü artık onun omuzlarında oluyor... Ee, hem sen bir dünya yükü o kişinin omuzlarını yıkıyorsun hem de ben böylesine yani, aynen böylesine evet. psikolojik bir e, şiddetse maruz kalıyor bu insan. Ya bilmiyorum yani gerçekten bunları düşündükçe e, işin içinden çıkamıyor insan. Çok enteresan. Ben de bir yere değinmek istiyorum biraz aslında şöyle yani illa herkes sosyalist açıdan bakmak zorunda değil belki mimarinde hayatımıza devam edersek ee, kapitalist düzenin getirdiği bir buyurun kadınlar evde dursun madem görev paylaşımı böyle olsun ev işleri de yapılmalı ama bu demek değil ki eşinin işlerini de yapacaksın o ayrı bir şey hani evin işleri bazı ım, yemektir ne bileyim işte temizlikleri çok gerekiyorsa vesaire bir şeyleri bir görev paylaşımının olduğunu kabullenirsek dahi ki bu kötü bir ihtimal ama hadi ettik ondan sonra peki bu kadın geliyor eve yeni bir kadın geliyor aslında güçlü bir simge bu onu onare edici bir şey olması gerekir yani o kaşığı kırıyor ve artık bu evde ben varım daha genç daha genç bir iş gücü kapites açıdan bakıyorum hani <gülüyor> <gülüyor> daha e, genç bir iş gücü bizim işimize daha çok yarar ama onu da sen diyorsun ki düşman buradaki çelişki gerçekten biraz ironik ...gibi geliyor bana ama... ...kapitalist açıdan bakmak istemezdim sonra. <gülüyor> yani böyle açıdan bakmayı... ...biz de pek tercih etmiyoruz. Zaten kad Yani kadının... yeri hani iş... Yani ...sistem içerisinde iş paylaşımı, iş bölümü... ...yapıyoruz ve kadın evdeki bu işleri üstleniyor. İşte bu da bir iş bölümü ee, Benim zihnim kabul etmiyor yani. Böyle bir şeye... ...ben hiçbir açıdan bakamıyorum. Bakmayı da reddediyorum. Sanırım hep de reddedeceğim. Şarkıyla devam edelim o zaman. Ee, güzel ilerliyoruz. Şimdi ne çalsak size. Bir sezan ile devam edelim mi? Tamam süper. O zaman bir sezan gelsin. Kelimalar yaşlı, yaşlı. Gitmem de doğur. Sallar Sallar e allora che le nomolo mo cunancutli Oldu Leyla, Leyla, Leyla. Şarkımın özü Leyla. Binlerce Türkünün efsanesi Leyla. İşte dünya aşk bir akıl oyunu Tekrardan buradayız. İki tane parçayla... Aa, ...sizleri baş başa bıraktık. Sezen Aksu ve Seyial Taner çaldık sizlere. İstiyorsan biraz... ...bahset fullden. Sonra ben girerim oraya belki Seyhan girer. Ee, Seyhan, evet. Bunu muhtemelen... Sezen Aksu'nun şeyi... ...Işık Doğu'dan Yükselir albümüydü. Ve gerçekten tam bir böyle... ışığı Doğu'yu buranın bütün enstrümanlarının seslerini kutladığı bir albimdi bence Işık Doğu'dan yükselir herkes vardı Sağ vardı Erkan Noor vardı ekipte işte kendi Sertab Levent bütün o kanatlarının altına aldığı öğrenci değildi çok güzel böyle her coğrafyadan tam bir kültür mozeyi yaptığı ki yani bu çok kötü de olabilir ama bence o albümde tuttuğu bir şeydi ve bu şarkı bence bu şarkının yani güzel tarafı her ne kadar bir anonim türkü gibi duyulsa da aslında sözünü müziğini Sezen Aksu'nun yazdı. Gayet ağzını Karadeniz'e yayabildiği, oturttu. Çok da güzel şey yapan, hani hiç sırıtmayan ve çok espride de yine gerçekten hani zekasını böyle parlattığı şeylerden biri şarkılardan biri. Seyhat ener çok. Aa, bir de bu şarkının bir hikayesi var mesela. Ee, o or... ee, işte geleneksel yöresel bir kadın türküsü olsun denmiş. Bütün bölgeler kimse kadınlar söylemiyorlarmış. Yani Karadeniz'den bu kadın daha doğrusu bir müzisyenin herhalde tanıdığı bir kadınmış. Benim tanıdığım bir kadın var. O size söyler denmiş ve giriş var ya böyle. başlangıç evet. ki o küçük şeyi itler evet. evet. İşte o ta İstanbul'a geliyor, stüdyoya giriyor, o kaydı yapıyor falan. Ama zannediyorum adını yazdırmıyor. Anonim yani. kalmak Aa, için. Evet. Yani o yüzden hani e, M.A.G. grubunda da bugün e, yeri geldi. O Virginia'nın dediği gibi yani bütün anonim işler hep kadınların yaptığı işler. Adları yok. Benim adımı yazmanızı gerek yok demiş kadıncaz. Gelmiş, söylemiş falan ama adı yok. Öte yandan e, hem öyle aslında bence anonim Türk halk ya da işte folk müzik ne dersek... Burada kadın ağzından olduğu anlaşılan türkülerin ne kadar bereketli olduğunu bir yandan ama bunların anonim kalmış ne olması kadar ne kadar işte yani. yani aslında akla çok çabuk gelen şeyler var işte Çemberimde Gül Oya var, yüksek yüksek Tepeleri var. Bunların mesela bir kadın ağzından yakıldığı çok aşikar olan türküler açıkçası yani kadınların çok hani da ozanlı çok aşikar değil ama yani hani şeyle işte kız sen geldin Çerkeşlerin ben bir kadın tarafından yazıldığını düş düşünemem herhalde ya da akşam oldu hüzünlendim ben yine belki bir akşamcı amcamız söylemişti <gülüyor> <gülüyor> diye düşünebiliriz hani adını da yazmak lazım yani yani, yani o kız bebek gibi, gibi adını koymuyorlar hani, eee erkekler zaten bir şey sahiplenmede sıkıntı yaşamıyorlar ya. Hani anonimse kadınındır yani yazılmamış. Hani az önceki teyze gibi ismini yazdırmayan o giriş introdaki şeye. Hani ben öyle yorumladım bilmiyorum Fulde'nin söylediğini. Hani isim yazmıyorsa kadın yazdıramamıştır bir şekilde falan diye. Ben bu anonimliğin aslında o kadar da kötü olmayabileceğini düşünüyorum. Asıl böyle hani kayıt teknolojisinin gelişmesi ve artık hani bir şarkının sahipliğinin daha kolay yapılabildiği yani işte TRT'ye gidilip derlenenlerin, edenlerin isminin, soy isminin tutulabildiği işte şunun orijinali şuradan gelebildiği zamanlara ulaştığımızda acaba kadınların işte o türkü yakmacılığını ozanlığına ne oldu? Yani bir noktada da artık birazcık da erkek kaydetmesi, erkek bulması işte hani bu etnomüzikolojik şeyler belki bazı şeyleri, bazı türküleri daha mühim, daha şey, bazı kadın ağzından gelen türküleri de hani kolay geçişilebilir, hale getirmiş olabilir Birincisi, ikincisi yani bu piyasanın işte şu an çaldığımız ise gerçekten aslında gayet de eril olan Türk pop müziği piyasasına da karşı durabilen kadınların olur yani oluşturmaya çalıştığımız bir şey ve aslında çok fazla isimle çeşitli isimle karşı karşıya gelmiyoruz. Bir yandan hı. Yani mesela Seyhatnure gelirdim şu an? Tener aslında zamanı için gayet ani şey, aykırı, birazcık çılgın denilen. Evet. Böyle işte şu an böyle kadınların kendilerini ifade edebilme ...şeyini marjinal diyorsak Seyhatnure o zaman e, ikinci, delisiydi. İkinci ikinci parçamız evet, Seyhatnure'dan Leyla idi. E, benim çok sevmemin bir nedeni var. Yani müzisyenliğinin dışında çok bilinçli bir e, sanatçı kadın. Çünkü o dönemde bir yerlerden aklımda kaldı. Cezaevinde e, mahkum kadınları ziyaret ettiğini. Bizi sadece ziyarete gelen Seyyal Tanerdi diyen bir de e, yani yazar diye cezaevinde kalanlar da e, ya, yazar sanatçı insanlar. Hı. Ama Seyhal Tener beni geldi, ziyaret etti diye diye röportajlarını okumuştum. Öyle bir bilgi kalmıştı aklımda. Kaldı, var. Ve oradan ötürü de büyük saygı duyuyorum kendisine. Çünkü bu tür şeyler hiç popüler işler değil. Evet. Yok, hayır. Yani gerçekten çağının ilerisinde kadınlardan bahsediyoruz. Hani o dönemki Türkiye koşullarını düşündüğümüzde, yani Seyal Tener e, mesela dönemin koşullarında ilk olan bir şey yapmış yani dans, dansçılarıyla birlikte çıkıp hem dans edip hem de şarkı söylüyormuş sahnede ve o, dönem, o dönemki Alaturka gazino kültürüne işte rak müziğini getirmiş bir kadın hani bu bir çeşit o dönemki küçük devrimi yani o yüzden değerli buluyorum ben böyle şeyleri ee, şeyle başlıyor zaten. Modern folk küçücüsünüyle beraber söylemeye başlıyor ve sonra e, özellikle Massar, Alanson, Pardon, Fat Güner ve Özkan ile beraber çalışmaya başlayıp, e, belki bilirsiniz zaten en patladığı şey, Naciye şarkısı. E, ve gerçekten performansı bir yandan da yani TRT standartlarında bayağı büyük bir şey. Hem dans ediyor gerçekten. hani Tam bir şey aslında, performansçı Hakikaten bütün komple gülme, bir komşusunda. yani çok ciddi bir böyle, vücut, dili, jestleri, hakimiyetiyle çok gerçekten eğlenceli bir insan. <gülüyor> Leyla da bayağı şey bir aynen, şarkı, aynen, yani. e, tepe takla veren bir şarkı aynen. tarihi. Kıyafet, Şeydir ya hep. Kıyafet, bir, harika bir kıyafet. Hala arada sırada bakıyorum o videoya sırf. Naci Yok ama. Leyla'daki yani, kıyafetine. Sağ göğsünde evet, YouTube'dan videoyu da. Aa, <gülüyor> yani sözleri falan da şarkının çok hoş. Evet. Hani e, Leyla ile Mecnun hikayesinden yola çıkarak e, bir e, kurgu yaratmış söz sözlerinde şarkının sözlerinde. ...hani o mükemmelleştirilen o Leyla ile Mecnun <gülüyor> aşkına bir ironik yerden yaklaşmış falan... ...dinleyen yani, sözlerinde bir okuyun deriz. Fuldan, aynen fuldan bir şey, şey. O zaman aslında böyle şey... ...şimdi bu şarkının işte zamane kızları olmayla ilgili bir derdi yok ama... O zamanki pop müzik şarkı sözlerine bakarsak işte bunun örnekleri de var bayağı da böyle misojiniz şeyler işte. Zamani kızlarının nasıl şey olduğunu bozduğunu işte eteklerinin yırtık saçlarının darma duman kim bilir nereden geldiği belli olmayan kızlar şeklinde pop şarkıları var aslında. İşte bunu Sezer Cumhur Önal'dan Ferdi Ebceoğlu'ya kadar bir sürü insan yazabiliyorlar. Ve hani Seyyah böyle bir şeydi, ee, gayet bu böyle zamani bir kızı olmayı, yani şey yapan, sahiplenebilen bir şeydi aslında. Baya hani feminist bir tavır. Aslında o dönemde biraz daha böyle farklı, şimdi düşündüm de bir geriye dönüp şarkı dinleyelim sonra devam edelim bence <gülüyor> <gülüyor> cümleni bitirseydin ya bitmez <gülüyor> galiba <gülüyor> feminizm dedi ya en az bir saati var o konu <gülüyor> biz o zaman bir şarkı girelim hatta iki şarkı girelim sonra yine buradayız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 Gezer eğlenirim her günüm mutlu benim Kim ne derse desin canım nasıl isterse Gezer I'm <laughs> Bar parçayla e, devam ettik. Ajda ve Sezen klasiği. E, şimdi Ajda'yı, e, bu parçayı biz daha önce de çalmıştık. 25 Kısım'da e, o günde eylemden gelip ilk programımızı yapmıştık hatta. Bu parçayla açmıştık. Anısa öyle de vardır bizim için ama şimdi böyle bir programda e, bu parçayı çalmadan geçmek istemedik. Çünkü bu artık şey oldu birazcık. E, Eylemlerin ve kadın direnişleri için Aynen marş tarzında bir şey olduğu için hani es geçmek istemedik. Varsın bir daha çalalım. Hatta belki bir daha çalırız bir daha çalırız Çünkü <gülüyor> böyle istiyoruz falan diye. Ee, bir adet Sezen çaldık. Şimdi ben mikrofonun full vermeden e, hemen şunu eklemek istiyorum. Bu Sezen'in çaldığımız e, parçası işte Adem olananlar. E, biz 14 Şubat'ı trolledik lezbiyen bizce. <gülüyor> <gülüyor> İlk olarak. Nasıl trolledik? E, küçük böyle kartlar yapıp... E, baya 10 kişi falandık o gün herhalde hatta Fulden da vardı Sumru da vardı ee, sokakta işte kart dağıttık insanlar ama kart böyle e, birkaç katlı bir karttı, bir arkadaşımızın tasarımıydı çok da güzel bir atölye çalışmış sonucunda çıkmıştı kartı alıyor işte 14 Şubat yazıyor aa 14 Şubat'ı mı kutluyorlar herhalde falan diye bir kat açıyor böyle 5-6 tane kadın işte sen aşkı çiçek mi böcek mi sandın işte o tarz sloganların oldu bir kafası karışıyor ne anlatmaya çalışıyor bunlar diye katı açın diyoruz katı açıyor ve bizim manifestomuz işte neden işte 14 Şubat'ı e, kutlamalı yazı, ironik bir dilden anlatıp aslında hey arkadaş dur artık uyanma vakti diye kendi manifestomuzu sevimli bir dille anlatmıştık. E, onun böyle o gün bir sürü video, fotoğraf, bir sürü bir sürü bir şey çekmiştik. Sonra onlardan küçük bir e, şey yaptık. Klip haline getirdik. Sayfamızda da var zaten. Youtube'a da koyduk. eşcinsel Kadın hesabından. Ama 8 seksüel, feministler sayfasında da biraz aşağı inerseniz bir, bir kaç gün geride kalmış olabilir. Oradan dolaşabilirsiniz, Orada kullandık Sezen Aksu'nun parçasını ve Cuk diye de oturduk yani oraya Aynen. Öyle onu da belirtmeden hazır e, lafa açılmışken belirtmeden Geçmeyelim istedim Minik şarkılarla ilgili Küçük küçük şeyler yapıyoruz değil mi? Bilgiler. Ee, Sezen Aksu'nun bu Şarkısı Deli Kızın Türküsü idi yanlış hatırlamıyorsam Yani söyleyebileceğim tek şey Zaten Is, albümün isminden de itibaren Deli Kız'ın türküsü Gültan Akın şiirinden geliyor ve zaten e, şarkının kendisi de Gültan Akın şiirinden derlemeydi. Baştan sona yine çok güzel ve Sezen Aksu'nun son güzel albümlerinden biri. Evet, Ajda Pekkan'la ilgili de Ajda Pekkan zaten hepimizin biricik idolü ama aslında bence Arja Pekkan'dan evvel Ajda Pekkan'ın mutfağındaki insanları da anmak lazım. Bu şarkının özellikle söz yazarı Fikret Şeneş, yani şu an hepimizin eller havada dinlediği pek çok Ajda Pekkan şeyinin işte bambaşka biri, haykıracak nefesim bunun şeylerin söz yazarı kendisi gerçekten bağımsız kendini ifade eden kadın söz yazarlarının baş tacıdır bence geçen sene kaybetmiş olabiliriz onu da evet benden bu kadar. <gülüyor> zaten yani iki klişe parça çaldığımız için üzerine çok da uzun uzun konuşulacak bir şey yok. Zaten birçok insanın bildiği ve işte içerik olarak da şarkıların sözlerine dair de fikirleri oldukları parçalar. O zaman çok uzatmadan devam edelim bir parçayla daha. Hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi. Bugüne dek susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz. Hayatı. Altyazı <gülüyor> Çok güzel bir parçayla ıı, devam ettik. Kadınlar vardır, flisteresteci olunun bir parçası. Ee, gerçi şey bu parça şu anlı Gül Dünya albümünden, Gül Dünya şarkıları albümünden ee, işte Nülfer'in, Sezen Aksu'nun, Zuhal Olcay'ın Aylin Asım, Aynur Doğan, e, Rojen başka o, unuttuğum yoktur umarım. Hepsinin bir arada. Nazan önce var mıydı? Ay, Onu tam hatırlayamadım ama. Şart. Ha, doğru evet Nazan önce var hepsinin birlikte seslendirdiği ve çok da güzel yorumladığı bir parça bu parçanın hikayesini es geçmeden ıı, devam etmeyelim dedik çünkü Filiz 87 ıı, yılındaki 8 Mart öncesindeki o ıı, çok böyle ıı, işte dinam dinamik ve işte böyle çok enerji dolu bir gürüş ...işte organize ediliyordu diyor. O enerjiyle, o hissiyatla, o ...duygu yoğunluğuyla oturup bir şarkı yazdım evet. diyor. Ve bu şarkı ortaya çıkmış. Evet. Bu, tahminimce... ...yani bir müzisyen geçmişi yok herhalde. O kadar Gerçekten heyecanlıymış de, ki... Anladım. ...yürüyüşten önce ben... E, ...yani bu şeyi artık marş olan... ...bu kadınlar vardırı... ...Fiz oğlunun bestelediğinde... ...ilki önce Salt'taki şeyde... ...öğrenmiştim. Sonra da... E, YouTube'da videosu var zaten... Evet. ...çok tatlı bir şekilde anlatıyor. Böyle çok heyecanlandım. Gece bir kalktım böyle bir şey koydum. Ertesi gününde de kadınlara söyledim. Olur dediler ve bir anda... ...neredeyse 30 seneden beri... ...ağzımıza takılmış olan bu şey... ...aslında o Filiz Keriseci oğlundan geliyormuş meğer. Yani ben de ilk bu şarkının... ...onun olduğunu duyunca şaşırmıştım. Yani müzisyen kimliği olmamasından dolayı ama hani demek ki nasıl bir duygu yoğunluğuna ulaştıysa hani nasıl bir hissiyata ulaştıysa bu şarkıyı yapmış bu marşı yapmış hani bazen bize de oluyor ya hani böyle gerçekten o kadar mutlu olduğumuz anlar ve o kadar böyle dayanışmanın bize güç verdiği anlar oluyor ki hani şarkı söylesin, şarkı söylesin bir şey üretesin ve bir marşımız olsun bu bizim <gülüyor> e, dilimiz <gülüyor> biraz <ben gülüyor> fonda <Erbane> çalalım falan <gülüyor> oluyor yani hani bakalım belki bir gün bize de kısmet olur Be, Belki de evet lezbiyen biseksüel feminist olarak ilk kez e, böyle örgütlü bir şekilde 8 Mart'ta Yani bu kimlikle bu isimle e, 8 Mart'ta katılacağız Bizim için de heyecanlı O yüzden böyle e, her, her şeye koşturuyoruz yani böyle ekip olarak Onda da olalım bunda da olalım bunu da organize edelim e, Keyifli biz, bizim için önemli yani yavaştan toparlayalım programın sonuna geldik güzel bir şarkıyla kapayıp 8 Mart hazırlıklarımıza devam edip haftaya Aynı haftaya aynen 8 Mart'ta önce 6 Mart'ta gündüz mitinginde Kadıköy'de bir arada olalım ey kadınlar diye çağrımızı <gülüyor> yapalım sonra 8 Mart'ta da akşam 7'de gece yürüyüşünde sisteme inat, patriarkaya inat, erkeklere inat, sokaklarda olalım, bırakın çocuklara bir gün erkekler baksın. Sadece bir gün değil de en azından o gün bunu yapın, bu, bu, bununla başlayabiliriz. Bırakın yemeği o gün onlar yapsın, temizliği vesaire. Siz çıkın sokaklara, hep birlikte olalım, dayanışmayla, omuz omuza birlikte olalım. Ey kadınlar, sizlere ihtiyacımız var diyorum. Ve... Sonunda mı Derya'yı dinlemeye gidelim? <gülüyor> <gülüyor> Beni değil canım ben onların sadece <gülüyor> bir tane Bir minnacık bir parçasıyım orada Kolektif bir ürün var Her kadının emeği var Hepsi de çok güzel insanlar gerçekten Hepinizi de bekliyoruz yani <gülüyor> o kısma The <gülüyor> Mekan'da olacak Yani 8 pardon 7'de işte yürüyüş için toplanmaya başlıyoruz Saat 9'da da The Mekan'da buluşuyoruz Ve 9'de 9 gibi 9 belki biraz geçe... hani hazırlıklara ve sound check'e bağlı... ...sahne almaya başlıyor ritim kolektif... ...aşağı yukarı bir saat sahnede olacağız... ...sonrasında da e, DJ arkadaşlarımız... E, ...çalmaya başlayacak... E, ...inadına dışarıdayız... ...inadına bizi hapsedemeyeceksiniz diyoruz... <gülüyor> ...alayına... ...ay bugün ya bir şey diyeceğim... ...tamam kaparken bunu yapıyorum ama bugün bir karikatürde... E, ...kocası karısına diyor ki... işte e, Yok ikisi yataktalar kadın diyor ki Kocasına işte bu dünyaya çocuk Getirmek istemiyorum ee, Tamam peki diyor e, bari dilim damağım kurudu Bir bardak su getir diyor Kadın diyor ki bu dünyaya bir bardak su da getirmek istemiyorum <gülüyor> adam iptal Nasıl <gülüyor> yani <gülüyor> Canımız istemiyor su bile Getirmiyoruz kime ne <gülüyor> İyi akşamlar herkese Teşekkürler bizi dinlediğiniz için İyi akşamlar evet, bir son bir de 8 Mart'ta görüşelim 8 Mart'ta görüşelim 8 Mart'ta buluşmak üzere gelin. diyorum. Geceleri gelin. <gülüyor> gece gece yağmurda çamurda. Her şekilde gelin. Ve hiç korkmadan. Evet, teşekkür ediyoruz. Sadece bir şey diyecekmişiz. Gelin 8 Mart'ta görüşelim. Aynı zamanda erkekleri bırakın kadınları da yanınıza alın gelin. <gülüyor> Yolda ne kadar kadın varsa yanınıza katın. Hepinizi çok öpüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar.